Merhaba, karantina belleği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep, bugün toplum bilimci ve çevirmen, feminist Öznur Karakaç'la beraberiz. Merhaba, ben Eylem. Nasılsın Öznur? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ ol Öncelikle acaba dinleyicilerimiz için kendini kısaca tanıtabilir misin? Neler yapıyorsun, son zamanlarda neler üzerine çalışıyorsun gibi? Ben Öznur Karakaç, çevirmenim. Boğaziçi'mi tercim tercümanlık mezunuyum. Sonrasında felsefe yüksek lisansları yaptım. Falsife aslında başından beri benim hayalimdi ama biliyorsunuz tabi şimdi üniversiteye hazırlanırken kaygılarımız başka olmak zorunda oluyor. Yani böyle bir zanaat olsun istiyoruz. İşte ondan sonrasında tabi istediğimi gerçekleştirdim. felsefe okudum. Sonra doktoramı e, information knowledge bilgi, teknoloji, bilgi ve informasyon bölümünde aldım. O da güzel bir deneyim oldu. O dönemde Barcelona'da yaşadım. İşte yeni geldim ülkeye doktorumu bitirdikten sonra çevrelere devam ediyorum. Terabayta bir giriştik. Onunla uğraşıyoruz bol bol. Bu da güzel oldu. Bu pandemi sürecini aslında daha az hasarla atlatmamı sağlayan terabayt oldu diyebilirim. Terabait'ta çıkan son çevirinle e, ilgili bir şey sormak istiyorum. Ben de güzel oldu. Bir Zizek çevirin var. Zizek zaten Türkiye'li ilgili, e, ilgili sık sık konuşan da bir e, felsefeci. Koronavirüsün dünyanın geleceğini ne yönde etkileyeceği hususunda iyimser ve kötümsel düşünceler iç içe Biz de konuklarımızdan farklı farklı veriler alıyoruz bu e, noktada. Bir kuramcı olarak Zizek bu virüsün kapitalizme kilbilvari bir darbe indirdiğini Komünizmin yeniden icat edilmesine yol açabileceğini söylüyor yazısında. Tarantino'nun Bill ikisinin kapanış sahnesini hatırlatmak istiyorum. Beatrix bile beş noktadan kalp patlatma tekniği uyguluyor. Ağzından kan gelen Bill ile sakince konuşup adeta helalleşiyorlar. Bill kalkıp beş adım attıktan sonra da yere yığılıp ölüyor. Yazının içeriğini de biraz açarak kendi görüşünü aktarır mısın? Gerçekten güzel bir sahneydi. Yani tabii şimdi biz terabaytıyla başladığımızda aklımızda tabii ki böyle bir şey yoktu, pandemi düşürdü, buydu tabii ki kimse gibi düşünmedik. Bir şekilde denk geldi. Hani biz de düşünsel dünyadaki yansımalarını paylaşmak istedik. Güzel de oldu. Ee, tabii Cilek de bir tanesiydi ama bir şekilde hani diğerlerinin de gölgede kalmasında sağlıyor zaman zaman. Biraz böyle ünlüleri seviyoruz. Aslında onun dışında pek çok çeviri de yaptık ama hiçbirisi Agamben Cilek kadar rağbet görmedi. Ne yapalım bu da böyle. Şimdi o zaten genelde Jijek çok seviyor böyle popüler e, referanslar vermeyi, i̇şte kitaplar, filmler. Belki gerçekten de düşüncelerinin daha çok e, alımlanmasını sağlıyordur bir yerde. Böyle bir durumdayız ki bu pandemiyle birlikte. Mesela Güney Kore'de e, okulları açmışlar. Aynı gün içerisinde ölüm sayıları çok yükselmiş. Son iki ayda olmadığı kadar yükselmiş günlük ölüm sayısı tekrar kapatmışlar. Hani böyle işlemeye çalıştığı anda işleyemeyen bir sistem. Biraz bana bunu hatırlatıyor, bu beş darbeli vuruş e, benzetmesi. Ama şimdi genel olarak baktığımızda zaten diyecek aslında hani tabii komünizmin gelecek, bu komünizmin bir e, bu bir kehanet değil aslında bakarsak diye düşünüyorum ben. Bu biraz bir çağrı, sanırım bir Marksist bir düşünür olarak rejim yapmaya çalıştığı şey bize bu ihtimali hatırlatmak. E sonuçta başka yazılarında zaten diyor hani e, muhtemelen zaten otoriter rejimler de büyük bir ihtimal. Hani sonuçta Çin örneğinden de bahsediyor ve çok da böyle öberekte anlatmıyor Çin örneğini. Sonuçta otoriter bir rejim olduğu için Çin bunu daha iyi kontrol etmeye başardı. Bunu da biliyoruz. Şimdi bunları bilmiyor değil tabii ki. Ama bence orada komünizmden bahsetmesinin sebebi hani bu tarz salgınları engelleyebilmek için en azından en temel hizmetleri beraber sağlayabilecek bir, hizmete, bir sisteme ihtiyacımız var. Ve bunun öyle ya da böyle aslında evrensel global olması gerekiyor. Artık içinde bulunduğumuz durum gereği. Sadece bence bunu söylemeye çalışıyor ve aslında hani biraz şey gibi düşünmek lazım. Bu bir müdahale aslında. Düşünce onlar için olan olduğu gibi yorumlamak değil. Düşünce bir maksis düşünür için olana müdahale etmek aslında. Yani söylediğiyle bir çağrıda bulunmak. Ve bu bir kehanet değil. Yani hani öyle görmeye çalışıyorum ben bunu. Biraz bunu söyleyerek aslında aklımıza bu ihtimalle getirmeye çalışıyor. Yani böyle evet. bir durum var. Bu da bir mümkün. Ve bu durumda bunu da düşünelim demeye çalışıyor gibi geliyor bana. Beatrice ile Bill'in o sahnesi ikonik gerçekten. Orada birbirlerine gülerek bakmaları ama Bill'in ağzından kan akıyor bir yandan da. Gerçekten çok doğru bir benzetme. O perspektiften izleyince tekrar o sekansı. Vay be dedim ne kadar benziyor. Evet evet yani aslında bir şekilde işlemiyor, bir şekilde ölmüş. Ama biz de öldüğünü fark etmiyoruz. Ne zaman ki işlemeye çalışırsa ortaya çıkıyor bu. Yani tekrar işte ekonomi açmaya kalkıştığında ya da işte tekrar o dayalı da sistemi açmaya kalkıştığında aslında fark ediyoruz. Bunu ölüm sayısıyla görüyoruz aslında. Doğrudan ölüm sayısına yansıyor. O hoş bir benzetme. Hani o ilk pandeminin ilk zamanlarında bu benzetmeyi yaptı ama şimdiden baktığımızda bunu böyle düşünebiliriz gibi geliyor bana gerçekten de. Evet tam da bu hafta sonu açıldı kapan yok kapandı açıldı bu sefer tersi değil mi? Sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi sonra iptal edildi bugün konuşmamız da manidar oldu o açıdan. Ya tabi şimdi hani ekonomi açısından açmak istiyorlar aslında. Hani tabii bununla da ilgili pek çok tartışmalar oldu biliyorsun işte biyopolitika üzerinden okumaya çalıştığımızda. Ee, tabii ki biyopolitik okumalar çok gerekli ve gerçekten de bunu bir noktada denetim aracı olarak da kullanılıyor. Yani bunu kimse inkar edemez ve kullanılacaktır. Ama bunun öyle bir tabiatı var ki aslında devletler açmak istiyor ekonomiyi. Aslında devletler bizim evde durmamızı istemiyor şu anda. Evde durmamızı gerektiren şey gerçekten bir sağlık krizi. Bunu da görmek gerekiyor. Ve hani evet açtık kapattık bunu yansıtıyor aslında. Hani Bir şekilde gereklilik belki de bu kadar hızlı bir şekilde açılmaması Bilim insanları da hep bunu söylüyor zaten ama ekonominin sürmesi için ekonomik kaygılarla bir şekilde açılmaya çalışılıyor. Bakalım ne olacak? Umarım çok kötü sonuçları olmaz. E, feminist bir toplum bilimci olarak virüsün topluma ve kadın yaşamına etkisini nasıl okursun? Sosyal mesafe kavramıyla birleştirerek de sormak gerekirse özellikle bu evde kaldığımız süreçte kadının ev içi emeği, bakım emeği e, daha da görünmez hale ve daha da sömürülür hale geldi. Ee, bu dönemdeki mesafelenme sence ne demek? Aslında bu konu üzerine de bayağı konuşuldu. Bütün dünyada tabii bu konu üzerine bayağı konuşuldu. İlk konuştuğumuz şey şiddet rakamının, ev içi şiddet ve kadın örnek şiddet rakamlarının artması. Ve bütün ülkelerde bunu görüyoruz. Sosyal mesafelenme ile ilişkilendirmen çok iyi oldu. Çünkü sosyal mesafelenme aslında eve kapanmak demek. Hani genelde bunu düşünmüyorum. Mesafelendiğimiz insanlar ötesinde yan yana durduğumuz ve ev içerisinde bir hayat idam ettirdiğimiz insanlarla daha da yakınlaşmak demek. Ve bunun da zaten ev içinde gü genelde güvenli olmayan kadınlar için yansımaları çok ağır oluyor. Şimdi işin ilk kısmı bu. Yani bu ev içi şiddetin artmış olması gerçeği. Aslında hani şeyi de bize gösteriyor bence. Normalde hayatımızdaki pek çok dayanak kadın olarak. Hayatımızdaki sosyal olarak pek çok dayanak bizi buna karşı koruyor. Ve bu dayanaklar aslında bizim sosyal dayanaklarımız hayattaki, bizi eve kapanmaktan ya da ev içindeki duruma mahkum ya da mecbur kalmaktan koruyan pek çok şey bu. Kreş olabilir, bakıcı olabilir, tabii diğer kadınların yardımı bu noktada, ücretli bakım emekçisi olabilir, olmayabilir. İşte büyük anneler mesela çok konuşuldu bu süreçte. İşte bu yardım ağları aslında sayesinde Kurumsal olur, özel olur, Biraz mağları, bu dayanışma mahalleri sayesinde aslında biz bir noktada bu sosyal mesafelenme dediğimiz şeyi bizim için, bir kadın için sosyal mesafelenmeyi uygulayabiliyoruz. Kendimizi koruyacak şekilde. Ama tabii şu anda eve kapanma hali ister istemez bunu getirdi. Bunun dışında da başka türlü çok çıkarımları var bence. Yeniden, yeniden bakım emeği üzerine çok fazla düşünmemizi sağladı. Biz bu yazıları da e, çevirip paylaşmaya çalıştık. Dediğim gibi çok fazla rağbet görmedi. Tabii Cicak Agen'den e, olunca bir tarafta, diğer tarafta bunlar çok fazla rağbet görmedi. Ama yeniden üretim emeği üzerine çok düşünmemizi sağladı. Bu süreç bizim hayatımızda neyin gerçekten gerekli olduğu üzerine düşünmemizi sağladı. Ve hani gerekli emek tartışmaları yapılmaya başlandı. Kullanım değeri. hani Bunların üzerine daha çok düşünmeye başladık gerçekten de. Ve hani bu e, bakım emeğinin e, önemi konusunda... Daha fazla düşünmek gerekiyor net bir şekilde ve gerçekten de bu bakım emeğini kim sağlıyor? E, ve bizim işte modern özgürlüklerimiz aslında neye dayanıyor? E, bunu Deniz Hoca son soru söylemişti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani bizim modern kazanımlarımız da evlen çıkmamızı, evin dışında olmamızı ya da modern hayatımızı sücrebilmemizi sağlayan kazanımlar da aslında e, yine e, ücretli bakım emekçisi olsun diğer işte kurumsal devlet kaynakları olsun sayesinde kurulmuş ağ bağlı. Bunları gördük gerçekten de. Bunlar çok önemli. Bunun üzerine daha çok düşünmemiz lazım diye düşünüyorum ben bu vesileyle. Şanslı karantina deneyimine gelelim biraz da Öznur. Günlerin nasıl geçiyor? Çeviri yaparken konsantre olabiliyor musun? Çok üretken bir kadınsın sen. Takip ediyorum Twitter'dan da, Terabayt'tan da de dediğin gibi. Nasıl konsantre oluyorsun? Ya zaten şimdi hani serbest çalışan bir çevirmen hayatı az çok aslında böyle geçiyor baktığımızda. Yani hani yine biz evden çalışıyoruz. Yine kendi saatlerimizi kendimizin ayarlamamız gerekiyor. Yine işte bir şekilde motive olmamız gerekiyor. Ama tabii aslında aynı da değil bir yandan. Mesela ben çok fazla kafelerde çalışan bir insanım, öyle bir imkanım kalmadı. Hani bir şekilde kafede, etrafında insanların olması beni daha çok motive ederdi. Tezlerimi de hatta öyle yazdım. Böyle işte dünyanın dört yanında kafelerde yazılmış tezler aslında baktığında çok fazla da hani sadece evde çalışan biri değildim. Bunun olmaması yani bu sosyal, sosyal de bir insanım. Hani böyle çıkıp da daha sonrasında arkadaşlarımla bir şey yapamayışım tabii ki beni olumsuz etkiledi. Ama işte bu enerjiyi biraz terabayta aktardık biraz işte daha çok çeviriyor daha çok ne oluyor ne bitiyor, ne düşünüyor üzerine ne konuşuluyor gibi bir araştırmaya gittik ve tabii sonuçta bir yandan da mesela beni olumsuz etkileyen şey çok yoga stüdyosuna gidememek oldu belki böyle çok şey gelecek ama hani ede yoga yapamıyorum böyle konsantre olamıyorum etrafında insanların olması daha iyi geliyor bana o da böyle beni olumsuz etkiledi onun için bakın açılması ihtimali de çok iyi değil tabii şimdi yoga ne olursa olsun çok etrafındaki insanlarla yakın durduğum bir uğraş. Bakalım nasıl olacak? Ama şanslı olarak dediğim gibi ben konsantre daha iyi olamadım. Daha az konsantre olabildim ama bir şekilde terabayt üzerinden insanların yaptıkları yorumlar ve karşılıklı bir düşünce ortamı oluşturduğumuz için biraz daha iyi atlattım diyebilirim. Hepimiz için böyle artıları ve eksileri oldu bu dönemin aslında. Bir yandan hepimiz işlere konsantre olmakta güçlük çektik ama bir yandan da yeni yeni şeyler de kattık kendimize diye düşünüyorum küçük ya da büyük ya da katmadık içinde bulunduğumuz bu dönemde sana kalmasını isteyeceğin bu dönemde kendinle ilgili keşfettiğin şeyler var mı daha sonra işte pandemi umarız bir gün biter ve sonrasında da ya ben bunu da aslında artık yeni hayatıma adapte etmek isterim diyebileceğin tam geçen bu sanırım Salı ya da Çarşamba günüydü bu işte açılma ilk açılma gerçekleştiğinde bir arkadaşım davet etti. Böyle işte Poynusko'ya bir ormanda yürümeye gittik. O an dedim hani aramızda da konuşuyorduk bunu. Hani hayatımda değişmesini istediğim şey ve artık hani farklı yapmak istediğim şey ve bu süreçten öğrendiğim şey biraz daha az tüketmek. Tabii ki. Zaten çok tüketen bir insan değilim hani o konuda. Çok böyle kıyafet alan, böyle bir şeyler harcayan biri değilim ben. Biraz kişilik meselesi. Çok ilgilenemedim bu meselelerle. Alışveriş merkezlerinden çok sıkıldım oldum olası. Alışveriş yapmayı falan sevemedim pek. Ama yine de hani sonuçta yemek içmek için bile dışarı çıktığımızda çok fazla para harcıyoruz aslında. Mesela ben hani en az işte bir kere kahve içmeye dışarı çıkarım normalde. Şimdi onu evde yapıyorum. Ve böyle de olabilirmiş diyorum. Alıyoruz kahveyi. Ormana kendimiz gidiyoruz. Piknik mesela. Hani biraz daha fazla bunlara odaklanmak istiyorum. Şimdi daha böyle yeşil alan, doğa park ve hani kendi yaptığım işte evde kahvemi yapıp, işte yemeğimi evde yapıp biraz böyle ...piknik usulü sosyalleşmeye daha çok odaklanmak istiyorum. Belki bu da hani şimdiden sonraki hayatıma getirmek istediğim bir şey olabilir pandemide öğrendiğim. Evet bu dönem özellikle pek çoğumuz için yani en azından kendim için söyleyebilirim. Yeşile olan, doğaya olan özlemim daha da arttı İstanbul. Çünkü o kadar büyük ki ve park yok. Ben bir süre Viyana'da yaşamıştım ve orada şey diyordum Viyana için. Parkın içinde bir şehir var. Yani... Parkın şehri bu. Normalde şehirlerin parkları olur ama Viyana'da tam tersidir. Ve gerçekten o gündelik hayatın içinde öyle bir geçer ki böyle bir 20-30 metre yürürsünüz ve bir park vardır. Küçük ya da büyük o yeşille ve doğayla kurduğunuzda çok daha farklı bir yere gider. Bu yüzden İstanbul'da bu umarız ki Martika Parkı'na çok yakın. Biraz da şanslılardan biriyim aslında çok da böyle söylenmek istemem ama yine de hafta sonu geldiğimde orası böyle o kadar kalabalık oluyor ki böyle oturup bir rahat edebileceğiniz bir alanınız olmuyor ne yazık ki. Güzel sohbetlerin için çok teşekkürler Öznur. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim sizlere. Karantina bellerinin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.